Bismillahirrahmanirrahim. Hadis suresi Medine'de nazir olmuş surelerdendir. Rabbim subhanahu ve teala bu surede geçen ayetlerle, emirlerle, nehilerle, tuvarlarla, ahkamıyla bizleri şereflendirsin, hayatımızı nizama koysun. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 1'den 3'e kadar Göklerde ve yerde olanlar Allah'ı tesbih etmektedirler. O Azizdir, Hakimdir. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Diriltir, öldürür. Ve o her şeye kadirdir. O hem evveldir hem ahirdir hem zahirdir hem batındır ve o her şeyi bilendir. Evet kardeşlerim. Rabbimiz Süleyman Hüvete Aleyhi göklerde ve yerde bulunan her şeyin yani canlıların ve bitkilerin her şeyin Allah'ı zikrettiğini bildiriyor. Ve o azizdir. Her şeyi kendisine her şeyi kendisine boyun eğendir. Hakimdir. Mahlukatında, emir ve şeriatında hüküm sahibidir. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Dirilten O'dur. Öldüren O'dur. O her şeye kadirdir mahlukatına hükmeden mülk sahibi olur Dilediğine, dilediği kadarını veren ve onun dilediği olan dilemediği olmayandır. O hem evvel hem ahir hem zahir hem de batindir kardeşler. Abdullah ibn Abbas'a o içinde hissettiğin nedir diye sordum diyor Ebu Zümeyl. O ne hissediyordun deyince ben Allah'a yemin ederim ki onu söylemiyorum dedim. O şüphelendiğin şey nedir dedi ve gülerek bundan kurtulan hiç kimse yok ki dedi. Nihayet sana indirdiklerimizden şüphe ediyorsan senden önce indirdiğimiz kitapları okuyanlara sor. Ayeti inzal buyurdu da kurtuldum içinde bir şey hissederken o hem evveldir hem ahirdir hem zahirdir hem batındır o her şeyi bilendir ayetini oku dedi evet eh, insanın Rabbi ile alakalı bir şüphe duyduğunda aleyküm selam ve rahmetullah barakat. okuyacağı sığınacağı ayet bu Ayşe annemiz diyor ki kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yatağının yapılmasını emrederdi de yatağı kıbleye doğru döndürürseler yatağına girdiğinde ise ne dediği anlaşılma gecenin sonuna doğru sesini yükseltir ve şöyle derdi. Allah'ım yedi kat göklerin Rabb'i, yüce arşın Rabb'i, her şeyin ilahı ve her şeyin Rabb'i. Tevrat'ı, İncil'i, Kur'an'ı indiren, taneyi ve çekirdeği yaratan, alnından tutacağın her şeyin şerrinden sana sığınırım. Amin. Allah'ım, sen öyle bir evvelsin ki, senden önce hiçbir şey yok. Sen öyle bir ahirsin ki, senden sonra hiçbir şey yok. Sen öyle bir zahirsin ki, senin üstünde hiçbir şey yok. Sen öyle bir batınsın ki, senin altında hiçbir şey yok. Bizim borcumuz özettir ve bizi fakirlikten kurtar. Amin Ya Rabbi. Aleykümselam ve Rahmatullahi Evet. Rabbimiz Sübhanu bu ayetlerle bize birçok şeyi anlatıyor. Ama bundan önceki surede de dediğimiz gibi kardeşlerim Ayşe annemiz bile soruyor, Ebu Derda soruyor, ey Allah'ın sen Rabbini gördün mü? vallahi ya Ayşe, bu bir nurdur nasıl göreyim? veyahut Allah hiç kimseyle karşılıklı konuşacak değildir ya bir perde arkasından veya bir elçiyle demesine rağmen öyle sayfeler çıkmıştır ki Allah'ın cemalini göremeyen bir şeyhlik iddia edemez. Veyahut ben Rabbim devamlı konuşuyorum sürekli mürakaba halindeyim diyen o kadar insanlar çıkmıştır ki aynen bu ayeti kerimede de olduğu gibi kardeşlerim evvel o ahir o zahir o batin o ayetleriyle Vahdetil vücut dediğimiz, haşa Allah'ın eşyada birleşmesi veya yarattığı her şeyde bir olması, onun her şeyini sardığını iddia ederek bu ayetlerden yola çıkarak çok asılsız, batıl, isnatlar yapmışlar, istidlar yapmışlar ve birçok sapık yollara gitmişlerdir. Ama burada anlatılan onların anladığı değildir. Allah subhanahu ve teala bizleri hakkıyla anlayanlardan eylesin. Hakkıyla takdir edenlerden eylesin. Ve hayatını geçirenlerden eylesin. 4, 5 ve 6'da Gökleri ve yeri 6 günde yaratan sonra da arşa İstiva eden O'dur. Yere gireni ve ondan çıkanı. Gökten ineni ve oraya yükseleni bilir. Nerede olursanız olun, O sizinle beraber Ve Allah yaptıklarınızı görmektedir. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Ve bütün işler ancak O'na döndürülür. Geceyi gündüze kadar, gündüzü de geceye katar ve o göğüslerin özünü bilendir. Rabbimiz ve Teala burada da kardeşlerim yeryüzünü ve ikisi arasında bulunanları altı günde yarattığını bildirdikten sonra yaratılışının akabinde arşa istiva ettiğini haber veriyor. Yere gireni de bilir Yeryüzüne giren tane inen yağmurun sayısını da bilir Ve ondan çıkanı Ekini, bitkiyi, meyveları da Çünkü kaybın anahtarı onun katındadır Onu ondan başka kimse bilmez Karada ve denizde olanı da o bilir Bir yaprak düşmez ki onu bilmez Yerin karanlıklarında biz tek tane yaş ve koru müstesna olmamak üzere her şey apaçık bir kitaptadır kardeşlerim. Gökten ineni, yağmur, kar, dolu ve değerli meleklerin indikleri ahkam ve takdiratı da o bilir. Ve göğe yükseleni, melekleri, amelleri o bilir. Aynen aleyhissalatü vesselamın dediği gibi Allah katına gece ameli gündüzden önce, Gündüz ameli de geceden önce çıkarılır diyor. Dedem yapma. Olduğu gibi bırak orayı son. Kapatır mısın orayı? Nerede olursanız olun, o sizinle beraberdir. Vallahi yaptıklarınızı görmektedir. Sizi Murakabe etmekte, nerede olursanız olun yaptıklarınızı göz gözetlemektedir. İster karada, ister denizde, ister gece, ister gündüz, ister evde, ister çölde, <gülüyor> sonun bilgisinde eşittir kardeşlerim. Aynen Cibril hadisinde olduğu gibi, İhsan nedir diye sorduğunda sen Allah'ı görmesen de Allah'ın seni her yerde görüp gözetmesi değil mi? Aleykümselam, selamünaleyküm. 7'den 11'e kadar Allah'a ve peygamberine iman edin. Ve sizi halifeler kıldığı şeylerden de infak edin. Aranızdan iman edip de infak eden kimselere büyük mükafat vardır. Peygamber sizi Rabbınıza iman etmeye çağırdığı halde niçin Allah'a inanmıyorsunuz? Halbuki o sizden kesin söz almıştı. Eğer inanacaklardan iseniz sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kuluna apaçık ayetler indiren odur. Doğrusu Allah size karşı rauf'tur, dahimdir. Ne oluyor sizeki ki? Allah yolunda infak etmiyorsunuz. Halbuki göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. İçinizden, fetihten önce infak eden ve savaşanlar, daha sonra infak edip, edip savaşanlarla elbette bir değildir. Belikler daha üstün dirler. Allah hepsine de en güzel olanı vaat etmiştir. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Kim Allah'a güzel bir ödünç verecek olursa Allah ona karşılığını kat kat verir. Ve ona çok değerli bir mükafat da vardır.